Kur'an-ı Kerim Meali Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru 29. Cüz Mülk Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, Aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahmanın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki, biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık. Ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler. Evet, Doğrusu bize bir uyarıcı peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar o alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, isterse açığa vurun, unutmayın ki o kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmesi olur mu? O, bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki, dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız, Yeryüzü alt üst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de gerçekleri yalan saymışlardı. Ama verdiğim cezada nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapıya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz o her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta, ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duygusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama O'nu yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine, işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir deki beni ve beraberimdekileri Allah öldürse de bizi esirgese de ahiret ümidimiz bakidir. Peki söyler misiniz inkarcıları ahiretteki can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? deki o Rahmandır. Biz ona iman etmiş ve ona güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu Yakında anlayacaksınız bir de şunu sor suyunuz çekili verse size akar suyu kim getirebilir kalem suresi rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla nun kaleme ve yazanların onunla yazdıklarını andolsun ki sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızda hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İsterler ki sen taviz veresin, onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve sert, bütün bunlardan sonra bir de neydiği belirsiz kimselere serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri Allah izin verirse gibi bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler. Eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin. Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı. Aman bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın. Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise herhalde yanlış yere gelmişiz, yok yok, ürünü kaybetmişiz dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi. Ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim? Şöyle cevap verdiler. Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize dediler. Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz. İşte ceza budur. Ahiret azabıysa elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Öyle ya emrimize boyun eğenleri o günahkarlarla bir mi tutacağız? Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Yoksa elinizde okuduğunuz bir kitap var da orada dilediğinizin sizin olacağı mı yazılı. Yoksa neye hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye tarafımızdan lehinize verilmiş. Kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Sor onlara. İçlerinden kim buna kefil oluyor? Yoksa onların kendilerine akıl veren ortakları mı var? Doğru söylüyorlarsa Hadi getirsinler ortaklarını. İş ciddileşip paçalar sıvandığı gün secdeye çağrılırlar. Ama bunu yapamazlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. Halbuki onlar yapabilecek durumdayken de secdeye çağrılmışlardı. Sen bu sözü yalan sayanı bana bırak. Biz onları Bilemeyecekleri bir şekilde yavaş yavaş azaba doğru çekeceğiz. Onlara mühlet veriyorum ama benim planım çok sağlamdır. Yoksa sanki sen onlardan bir ücret istiyorsun da bunun ağırlığı altında kalmaktan mı çekiniyorlar? Yahut gayb bilgisine sahipler de oradan mı alıp yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balığın yoldaşı Yunus peygamber gibi olma. Hani o öfkeli olarak seslenmişti. Rabbinin lütfu imdadına yetişmeseydi, o mutlaka kınanmayı hak etmiş olarak ıssız bir sahaya atılacaktı. Fakat Rabbi onu seçip salihlerden eyledi. O inkarcılar Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar. Şüphe yok o bir delidir derler oysa Kur'an alemler için öğütten başka bir şey değildir. Ha suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gerçekleşecek olay kıyamet. Nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kapılarını çalacak felaketi yalan saymışlardı. Semud kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ad halkıysa şiddetli bir kasırgayla yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ardarda 7 arda gece 8 gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Bir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık. Bunu sizin için ibretli bir ders olsun ve kulaklardan hiç çıkmasın diye yaptık. Sura bir defa üflendiğinde, yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp, birbirine bir çarpışta darmadağın edildiğinde, işte o gün olacak olur, gök yarılır, o gün bütün bunların düzeni çökmüştür. Melekler göklerin etrafındadır.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 Meyveleri kolayca devşirilebilir yüce bir cennettedir. Onlara geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetle yiyin için denir. Kitabı sol tarafından verilene gelince o keşke der. Bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Güç ve saltanatım elimden çıkıp gitti. Ve şöyle emredilir. Onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu alevli ateşe atın. Sonra da diğerleriyle birlikte onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincire dizin. Çünkü o, ulu Allah'a iman etmezdi. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. Bu sebeple bugün burada, onun candan bir dostu yoktur. Yananların akıntısından başka bir yiyeceği de yoktur. Onu da günahkarlardan başkası yemez. Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, Kur'an elbette değerli bir elçinin sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. O bir kahin sözü de değildir ne de az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mani olamazdınız. Doğrusu Kur'an, takva sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. Muhakkak o, kafirler için bir iç yarasıdır. O, gerçekten kesin bilginin kendisidir. Şu halde, ulu Rabbinin adını noksanlıklardan tenzih et. Meariç Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birisi, huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah katından, inkarcılar için gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi. Melekler ve ruh ona, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görmekteyiz.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 kendisini kurtarsın. Fakat ne mümkün? Bilinmeli ki o cehennem, alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir. Hak'tan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır. Gerçekten insan, pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi, sızlanır durur. Ama, ona bir nimet nasip olursa, kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka, namazlarını devamlı kılanlar, isteyene ve yoksun kalmışa, mallarından belli bir hak tanıyanlar, hesap gününün doğruluğuna inananlar, Rablerinin azabından çekinenler, ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz. İffetlerini koruyanlar, ki eşleri ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı yıkınanmazlar. Ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa, böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dost doğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler, işte bunlar... Cennetlerde ağırlanırlar. O inkarcılara ne oluyor ki, İnkar veya alay etmek için grup grup sağdan soldan sana doğru koşuyorlar. Üstelik bir de onlardan her biri nimetler cennetine yerleştirileceğini mi umuyor? Asla! Biz onları şu bildikleri şeyden yaratmışızdır. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, onların yerine, daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Kimse bizim önümüze geçemez. Bırak onları. Kendilerine geleceği hususunda uyarıldıkları güne ulaşıncaya kadar boş şeylere dalıp oyalana dursunlar. O gün onlar bir hedefe çabucak varmak istercesine süratle kabirlerinden çıkarlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. İşte Başlarına geleceği konusunda uyarıldıkları gün, o gündür. Nuh Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Biz Nuh'u, kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi, Ey kavmim! Şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz hakka çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin. Size bahçeler versin. Ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz. Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır. Onların içinde ayrı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki, onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Nuh Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını artırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Ved'den, Süva'dan, Yegustan, Yevuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim! Sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerini Allah'a karşı koruyacak yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi. Yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Günahkar, nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Cin Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki, Cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vah yolumdu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz, Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerine otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi yoksa, Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var. Ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki, yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da O'nun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez... O'na iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var. Ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. Hak yoldan sapanlarsa cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız hak yolda dosdoğru yürürlerse, Kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'ın yanına katarak hiç kimseye yalvarmayın. Allah'ın kulu ona ibadet etmek üzere kalktığında, üstüne çıkarcasına etrafına üşüşüyorlar. Deki ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın, yalnız Rabbime yakarıp kulluk ederim. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme, ne de doğrunun ölçütünü zihninize yerleştirme gücüne sahibim. Şunu da söyle, şüphe yok ki Allah'ın gönderdiklerini tebliğ etmedikçe, beni de Allah'a karşı kimse koruyamaz. Ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Artık kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi onu beklemektedir. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcılarının daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu anlayacaklar. De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar bilemem. Gaybı o bilir, gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka, Allah bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde, Rablerinin mesajlarını tebliğ ettikten sonra ortaya çıkmak için onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. Müzemil Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Geceleyin birazı dışında namaza kalk. Gecenin yarısında bu vakti biraz öne veya biraz ileri de alabilirsin. Kur'an'ı tane tane hakkını vererek oku. Doğrusu biz sana taşınması zor bir söz edeceğiz. Şüphesiz gece vakti etki ve uyum yönünden daha uygun ve sözün zihne yerleşmesi bakımından daha elverişlidir. Gündüz vakti ise senin için yoğun bir koşuşturma durumu vardır. Rabbinin adını an, bütün varlığınla O'na yönel. Doğunun da batının da Rabbi O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız O'na güvenip sığın. Onların söylediklerine katlan ve uygun bir şekilde onlardan uzaklaş. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz süre tanı. Kuşkusuz katımızda onlar için prangalar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek, elem verici bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar, savrulan kum yığınları halini alır. Doğrusu Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi, size de hakkınızda tanık olacak bir peygamber gönderdik. Firavun o peygambere karşı çıkmış, biz de onu ağır bir şekilde cezalandırmıştık. Siz de inkarda direnirseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? O gün gökler paramparça olacak. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine ulaşacak bir yol tutar. Senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir grubun da böyle yaptığını Rabbin elbette bilir. Gece ve gündüzü belirleyen ancak Allah'tır. O sizin istenen vakti tespit edemeyeceğinizi bilmektedir. Bu yüzden de sizi bağışlamıştır. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak, bir kısmınız Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecek, diğerleri de Allah yolunda çarpışacaktır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı ödeyin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız, Allah katında onu bulursunuz. Hem de daha iyi ve mükafatça daha büyük olmak üzere. Allah'tan bağışlanmayı dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Müddessir Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Suğra üflendiği zaman, işte o gün zorlu bir gündür. İnkârcılar için hiç de kolay olmayan bir gündür. Yarattığım o şahsı, cezalandırmak üzere tek başına bana bırak. Kendisine geniş bir servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, önüne nimetleri serdikçe serdiğim, arkasından daha fazla vermemi bekleyen kişiyi, daha fazla vermek mi? Asla. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatla direnmektedir. Ben de onu sarp bir yokuşa süreceğim. Çünkü o düşündü taşındı, ölçtü biçti. Kahrolası ne biçim ölçtü biçti. Sonra kahrolası ne biçim ölçtü biçti. Sonra baktı, sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda sırtını dönüp gitti ve kibrine yenildi. Bu, dedi, olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka bir şey değildir. Ben onu Sekar'a, cehenneme sokacağım. Sen bilir misin Sekar nedir? Bitirir ama yok olmaya da bırakmaz. İnsanları kavurur. Orada on dokuz görevli vardır. Biz cehennemin işlerine bakmakla yalnız melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkar edenler için sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki, böylelikle kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler, inananların imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve inkarcılar da Allah bu sayı misaliyle ne demek istemiş olabilir desinler. İşte Allah böylece dilediğini sapkınlıkta bırakır. Dilediğine de doğru yolu gösterir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. İşte bu insanlık için sadece bir öğüttür. Hayır, hayır, öğüt almazlar. Aya and olsun dönüp gitmekte olan geceye, Ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o cehennem insanlar için, sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis, yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında, birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken Onlara ne oluyor ki adeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar? Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür. Uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur. Kıyamet Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim, öyle değil. Kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan, kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yaratmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, Güneşle ay birleştirildiği zaman işte o gün insan kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır. Sığınılacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp döksede Kendine kendisi tanıktır. Vahyi tam alma telaşı yüzünden dilini kımıldatma. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde, onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır ey insanlar! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler raplerine bakarak mutlulukla parıldayacaktır. Bir kısım yüzlerse o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır. Artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında yok mu bir şifacı dendiğinde Hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Vaktiyle o hakka inanmamış, namaz da kılmamıştı. Aksine inkar etmiş, haktan yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan! Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık siperm değil miydi? Sonra o alaka olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş. Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki, bütün bunları yapan, Ölüleri diriltemez mi? İnsan Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gerçek şu ki, insanın yaratılış tarihinde, onun henüz anılan bir şey olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. İmtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur, isterse nankör. Ama biz inkârcılar için zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. İyilerse içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekler. Bir su kaynağı ki Allah'ın has kulları istedikleri yerlere akıtarak, Ondan bol bol içerler. Onlar verdikleri sözü yerine getirirler. Ve dehşeti her yerde hissedilen bir günden korkarlar. Onlar kendileri sevip istedikleri halde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler. Ve şöyle derler, biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz öfkeli, çetin bir günde Rabbimizden, azabından korkarız. Bu yüzden Allah onları o günün dehşetinden korur, Yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir. Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipekli giysilerle ödüllendirir. Orada koltuklara kurulurlar. Ne yakıcı güneş görürler orada ne de dondurucu soğuk. Ağaçların gölgesi hemen üzerlerinde, meyveleri emirlerine amade kılınmış. Her birinin etrafında gümüş kaplar, billur kadehler, gümüş beyazlığında şeffaf kupalar dolaştırılır. Ölçülerini de isteklerine göre belirlerler. Ayrıca kendilerine orada zencefil karışımlı dolu bir kadeh sunulur. İçindeki orada adına selsebil denilen bir pınardan alınmıştır. Her birinin etrafında ölümsüz gençler pervane olur. Baktığında onları etrafa saçılmış inciler sanırsın. Orada etrafa göz gezdirdiğinde benzersiz nimetler ve muhteşem bir saltanat görürsün. Oradakilerin üzerlerinde yeşil renkli, ince ve kalın ipek elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek verir. Bunlar sizin ödülünüzdür. Çabanız boşa gitmemiştir. Kur'an'ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar, ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaradılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hakla batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaat olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayrım gününe, ayrım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline, öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz, suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların, o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz, biz, Yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Hadi yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Gölgelendirmeyen, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan, üç bölüklü bir gölgeye doğru yol alın. O, Kütükler kadar koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayrım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa, hadi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların vay haline. Şüphe yok ki, takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak, şimdi afiyetle yiyin, için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline, Siz de dünyada yiyin için biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline, Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline, Artık bundan Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru